Grigori Petrov, ideal Öğretmen Karar 1880'li yıllarda Moskova Üniversitesi'nin bütün profesörleri, öğrencilere ve Moskova'nın okumuş kesimine mensup olanlar büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Çünkü tanık oldukları şey o güne kadar görülmemiş bir şeydi. Üniversitenin en genç matematik profesörü Raçinski, üniversitedeki kürsüsünden istifa edip ayrılmış, Rusya'nın Smolenska eyaletinin, Tatevo köyünde öğretmenliğe atanması için eğitim bakanlığına bir dilekçe vermişti. Profesör Racinski çok genç olmakla beraber bilim dünyasında büyük bir ün kazanmıştı. Yazdığı matematik kitaplarının birçoğu Rusçadan başka Fransızcaya, İngilizce ve Almancaya tercüme edilmişti. Bu genç bilim adamının, yabancı ülkelerin bilim adamları arasında da büyük bir şöhreti vardı. Zaten Racinski'nin yazdığı kitaplara bakılınca kendisinin güçlü bir zekaya, Geniş ve derin bir bilgiye sahip olduğu anlaşılıyordu. Racinski, kendisinden önceki matematikçilerden hiçbirinin varlığından bile haberdar olmadığı bir takım yeni görüşleri ortaya atmış, bununla da kalmayıp bu yeni problemlerin nasıl çözümleneceğini de göstermişti. O günün Avrupasının bilim adamları Racinski'nin matematik bilimine büyük katkılarının ve hizmetlerinin olacağını inanıyorlardı. Üniversite öğrencileri de bu genç profesörlerini çok severler, ders verdiği zaman amfiye doluşur. Onu büyük bir saygı ve dikkatle izlerlerdi. Bir eğitimci olarak Raçinski gerçekten usta bir sanatkardı. Onun dersleri başkalarının yaptığı gibi bir takım kuru ve cansız anlatımdan ibaret değildi. Profesörün ruh ve fikir dünyası daima canlı, ders sunumları da çok zevkli ve heyecanlıydı. Öğrencileri profesörün verdiği bilgilerden yararlanmakla kalmaz, bu büyük insanın akıl ve mantığından süzülen fikirlerin derinliğinden ve ortaya koyduğu ispatlarının gücünden de Ayrıca bir zevk alırlardı. Profesörün derslerini izleyenler kainatın eşsiz güzelliğini, yaratılışın olağanüstülüğünü ve insan dahil bütün varlıklar arasındaki birlikteliğin ahengini matematik hesap ve denklemleriyle görmek ve öğrenmekten büyük bir coşku duyarlardı. Roçinski'nin Moskova Üniversitesi'nde göreve başlaması henüz 10 yılı bile geçmemişti. Bu kısa zaman içinde öğrencilerinden 3'ü profesörlüğe aday gösterilmişler. Hatta bunlar da kendilerini yetiştiren hocaları gibi seçkin birer bilim adamı olmuşlardı. Bütün bunlardan anlaşılıyordu ki racinski derin araştırmaları ve geniş bilgisinin yanı sıra adam yetiştirmek gibi güçlü bir yeteneğe de sahipti. Fakat şimdi bilim dünyası onunla övünürken ve birçok matematik bilgini ondan önemli buluşlar beklerken bu genç profesör kendi arzusu ile üniversitedeki eğitim ve öğretim çalışmalarına son veriyordu. Herkes ama neden diye birbirine soruyordu. Genellikle bu soruya verilen cevap şöyleydi: Niçin mi diyorsunuz? Bir köyde sıradan bir köy öğretmeni olmak için. Bu tuhaf haberi duyanlar şaşkınlık içindeydiler. Hatta içlerinden bazıları zaten bu matematikçiler biraz anormal insanlardır. Akıl ve zihinleri karma karışıktır. Onlar hayatı da anlamamışlardır. Rachinski denilen adam da bunlardan birisidir. Büyük zannettiğimiz bu profesör de büsbütün aklını yitirmiş görünüyor gibi konuşmaya başlamışlardı. Bu haberi duyan üniversitenin rektörü de öfkesinden köpürüyor, Racinski'ye şöyle sitem ediyordu. Yahu sen ne yapıyorsun? Bu saatten sonra küçük bir çocuk gibi ıssız bir adaya düşen Robinson rolünü oynamak istiyorsun? Şimdiye kadar elde ettiğin bu güzel kariyeri ve kurduğun bu sağlam binayı kendi elinle yıkmaya mı çalışıyorsun? Profesörün dostları da kendisini eleştirerek şöyle diyorlardı. Senin bu kararının düşünmeden yapılmış bir iş olduğunu farkında mısın? Köy okullarında öğretmenlik senin neyine gerek? Şöyle böyle liseyi bitirmiş olan hemen her genç, senin köyüne rahatlıkla öğretmen olabilir. Fakat Moskova Üniversitesi senin gibi bilim adamını bir daha kolay kolay bulamaz. Bir köy okulunun öğretmeni olmak için, ne senin zekana ne de senin bilgine gerek vardır. Ne yapmak ve nereye doğru gitmek istediğini bir kere daha düşün. Üniversite profesörlüğü nerede, köy öğretmenliği nerede? Bir profesörün köy öğretmenliğini kabul etmesi demek, Üniversitenin temellerini sarsması demektir. Artık bundan sonra büyük bilginlerimizin kitaplarını, köy odasının sobasına atıp da orasını ısıtmaya mı sıra geldi? Bir kez daha düşün. Sen bu geniş bilginle, o ıssız ve karanlık köşede ne yapabilirsin? Sen çok yüksek olan manevi gücünü ve o büyük yeteneklerini dipsiz bir uçurumdan aşağı doğru atıyorsun. Profesör Raçinski bu sözlere şöyle karşılık veriyordu. Beyler, hata ediyorsunuz. Ben sizin sandığınız gibi... Engin bilgilerimi ve büyük yeteneğimi fırlatıp uçuruma atmaya gitmiyorum. Ben bu bilgilerimle halkın arasında gizli kalmış yeni yetenekleri keşfetmeye, onları bulup çıkarmaya gidiyorum. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki toprağın altından petrol çıkarmak isteyenler yeryüzünü delerler. Bazen de bu işi yaparken çok derinlere kadar inerler. Bu amaç uğrunda çok paralar, çok emekler harcarlar. İşte ben bugün milletin ruhunun derinliklerinde Binlerce yıllardan beri gizli kalmış olan büyük yetenekleri bulup ortaya çıkarmak için köylere gidiyorum. Hepiniz bilirsiniz ki dünyaya gelen kedi ve köpek yavrularının gözleri ilk günlerde kapalıdır. Bunlar hiçbir şey görmezler. Yavruların gözleri yavaş yavaş ve sonradan açılır. Şimdi bir kez de nüfusu 100 milyonun üzerinde olan milletimizin halini siz düşünün. Allah bunlara birçok yetenekler verdiği halde maalesef bu yeteneklerin birçoğu gelişemeden kalmıştır dünyaya en büyük edebiyatçıları yetiştirmiş, 100 milyondan fazla nüfusa sahip olan bir ulusun, bugün kendi yazarlarını okuyacak insanları bile yoktur. Bu milletin %60'a bugün okuma-yazma nimetinden yoksundur. Ülkemizdeki okulların sayısı ise çok azdır. Var olan okullarda ise genelde iyi bir öğretmen yoktur. Bu okullara giden çocuklar, öğrendiklerini papağan gibi ezberleyerek öğrenmişlerdir. Okullarda çocuklara doğru dürüst bir eğitim vermiyorlar. Hayatı anlamanın metodunu öğretmiyorlar. İnsanların ruhlarında gizlenmiş olan duyguları uyandırmıyorlar. Milyonlarca insanımızın beyinleri işlenmemiş çorak topraklar gibi duruyor, hiçbir meyve vermiyor. Çevremizde konuşulan sözlere kulak verecek olursanız, herkesin milletinin zekasıyla övündüğünü duyarsınız. Hemen herkes, bizim toprağımız dünyanın en zengin toprağıdır diye övünür durur. Gerçekten de bu vatan topraklarının altı en kıymetli madenlerle doludur. Orada her şey vardır. Kömür, demir, tuz, petrol, kurşun, bakır. Ormanlarımız geniştir ve büyüktür. Birçok fabrikalara çok az bir masrafla enerji sağlayacak sularımız, çağlayanlarımız vardır. Raçinski kendisini suçlayanların gözlerine bakarak konuşmasına şöyle devam ediyordu. Bu suçlamaları dinlerken kalbimde bir üzüntü duyuyorum. Abartılı övgülere bakılacak olursa bizde her şey var. Fakat gerçekte ise hiçbir şey yok. Topraklarımızın zengin olduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Fakat bu toprakların üstünde yaşayan insanlar çok fakir durumdadırlar. Bu insanlar bu topraklarda pek az şey üretiyorlar. Kendilerine gerekli olan şeylerin büyük bir kısmını başka ülkelerden satın alıyorlar. Yabancıların ürettikleri aletleri kullanıyorlar. Vatandaşlarımız makineler, kumaşlar, hazır elbise ve ayakkabılar satın alıyorlar. Cam, ilaç ve sabun alıyorlar. Her cins damızlık hayvan Temiz tohumluk buğday satın alıyorlar. Hatta kağıt, mum ve boya malzemelerini bile dışarıdan alıyorlar. Acaba daha neler satın almıyoruz? Bir düşünün ve bunu siz söyleyin. Bütün bunlara karşılık biz ne üretiyoruz peki? Çok az şey değil mi? Kurşun kalemden tutun da iğne iplik ve düğmelere varıncaya kadar en basit şeyleri dahi dışarıdan alıyoruz. Eğer dışarıdan getirdiğimiz düğmeler olmasaydı pantolonlarımızı bile ilikleyemeyecektik. Dış ülkelerde dokunan ve dikilen mendiller olmasaydı burnumuzu silecek bir bez parçası bile bulamayacaktık. İthal edilen bıçak, kaşık ve çatallar olmasaydı neredeyse sofrada yemek bile yiyemeyecektik. Kısacası bunu da biz ürettik diyebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Yurdumuza her şey dışarıdan ithal ediliyor. Hem de nasıl? Ateş bağısına değil mi? Bu eşyalar çok pahalıya mal olduğundan bedellerini peşin ödeyemiyoruz. Yabancı malların ancak taksitle satın alabiliyoruz. Bunun sonucunda da bu eşyaların fiyatları da kat kat yükseliyor. Ama biz gene yersiz ve abartılı övünmelere devam ediyoruz. Bizim ülkemiz dünyanın en zengin ülkelerinden biridir diyoruz. Buna karşın insanlarımızın nasıl bir hayat yaşadıklarına dikkatle bakın. Düşünün ki yüz milyonlarca insan ve koskoca bir millet eğitimin nimetlerinden tamamen mahrum ve yoksun bir durumdadır. 100 milyonluk bir ulusu oluşturan insanlar yeni doğmuş köpek yavruları gibi Gözlerinin açılmasını bekliyor. Bütün bir millet hala kördür. Kör doğan köpek yavrularının gözleri bile bir iki hafta sonra açılır. Halbuki Rus milletinin gözü 100, 500, belki de bin yıldan beri açılmamıştır. Bu gerçeği düşünmek bile insanın içine ürperti veriyor. Köylerde yaşayan insanlarımızın nasıl bir hayat yaşadığına dikkat ediniz. Onların evleri dardır ve üstelik karanlıktır ve rutubet kokmaktadır. Pencereleri küçük ve tavanları alçaktır. Bu köylülerin hayatları da yaşadıkları evler gibi soğuk ve berbattır. Erkeklerin kadınlara karşı olan davranışları ise hayvanlara yapılan muamelelerden pek farklı değildir. Köylülerimiz zamanlarını ilkel bir hayat yaşayan insanlar gibi bir takım dedikodularla, birbirlerini çekiştirmelerle geçiriyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Aptalcasına içki içiyorlar, kısacası büyük bir hızla ahlaki çöküş yaşıyorlar. Birçok bölgelerimizde yaşayan halkın büyük bir kısmı da verem, frengi gibi öldürücü hastalıklar içinde kıvranmaktadır. Rusya'da Trahom denilen göz hastalığından her yıl on binlerce kişi görme duyusunu kaybetmektedir. Kuş palazından, çiçek hastalığından ya da bakımsızlık yüzünden her yıl yüz binlerce küçük çocuk telef oluyor da biz hala Rus milleti çok zekidir, çok çalışkandır, yeteneklidir, iyidir, naziktir, asildir diye övünüp duruyoruz. Profesör Raçinski delirmiş. Salonda kısa bir sessizlik oldu. Ardından Profesör Raçinski sözlerine kaldığı yerden aynı heyecanla devam etti. Evet, sizin söyledikleriniz doğrudur. Bunu ben de kabul ediyorum. Toprağımızın içinde zengin madenler vardır. Yalnız bu madenler çok defa yerin derinliklerinde bulunur. Bir kısım gayretli ve çalışkan insanlar onu yeryüzüne çıkarmak için ümit ve sebatla çalışıp derin kuyular kazarlar. Dünyamızın manevi zenginlikleri de bunun gibidir. Halkımızın ruhunda gizlenen servetler de böyledir. Kömür, tuz, demir kendi kendine yeryüzüne çıkmaz. İnsan yeri kaza kaza onları meydana çıkarabilir. İşte ben de halkımızın akıl ve vicdanında gömülü ve gizli olan kıymetli cevherleri meydana çıkarmak için doğduğum köye gidiyorum. O zamanlar genç bir jeoloji bilim adamı olan ve daha sonraları da dünyadaki en seçkin üniversitelerin Pek çoğunda ders veren Pavlov isminde bir kişi, Profesör Racinski'nin sözlerine şöyle itiraz etti. Sayın Profesör, sizin gerçek yeriniz maden kuyularında değildir. Siz kariyeri belli, usta bir mühendissiniz. Sıradan bir maden işçisi değilsiniz. Şu atasözünü size hatırlatırım. Büyük gemiler büyük seferler yaparlar. Siz yolcuları bir nehrin kıyısından diğer bir kıyıya taşıyan küçük bir sandal değilsiniz. Siz okyanusları aşabilecek büyük bir, Transatlantiksiniz aklını kaçırmış olduğunu sandıkları bir arkadaşlarına uyarmak için orada bulunan diğer profesörler genç Jeo'lu'un bu sözlerini bravo bravo diye alkışladılar. Profesör Racinski ümitsizce başını sallayıp şu cevabı verdi. Ben bu sözlerinizde övgüye ve takdire değer bir şey görmüyorum. Bu alkışların da bence hiçbir manası yoktur. Varsayalım ki mesele sizin dediğiniz gibi olsun. Ben de sizin söylediğiniz gibi okyanusları aşacak güçte bir Transatlantik olayım. Ancak siz de çok iyi bilirsiniz ki bu halkın cehaleti de kocaman bir okyanus gibidir. Milyonlarca köylünün derin ve kara cahilliği karşısında biz oralara sadece çok az bilgi sahibi olan yeni yetme öğretmenleri göndermekle yetiniyoruz. Niçin şehirlerdeki evlerimizin pencereleri büyük olsun da köylerdeki evlerin pencereleri küçük cam parçalarından ibaret kalsın? Cam parçaları da kırılınca onların yerlerini kağıt ya da bezden paçavralarla kapasınlar. Acaba köylülerin ışığa, ısıya ve temiz havaya daha mı az ihtiyaçları vardır? Ama siz de bilirsiniz ki büyük pencereler için büyük camlar lazımdır. Bunlar ise pahalıdır. İşte bu nedenle köylülerin bir kısmı evlerine pencere bile açmaktan mahrumdurlar. Eğitim ve öğretim işi de buna benzer. Köylerimizde daha düzeyli ve doyurucu eğitim veren okullara ihtiyaç vardır. Fakat bunlar pahalıya mal olduğundan köy halkına kalitesi düşük, ve süresi daha az olan bir eğitim verilmek isteniyor. Eğitim yılları az ve eğitimi kalitesiz olan küçük okullar. Bir kibrit çöpünün alemine benzer. Işığı birkaç saniye sürer. Yanınca etrafında ancak birkaç metrelik bir alanı aydınlatır. Milletin kafasındaki karanlığı yırtmak için deniz feneri kadar ışık saçan büyük lambalar ve projektörler gereklidir. İşte ben bu kararımla... Doğduğum ve büyüdüğüm köyde büyük bir eğitim ve öğretim meşalesini tutuşturmak istiyorum. Genç jeolog, Raçinski'nin bu sözlerine de şöyle itiraz etti. Fakat siz bu hareketinizle kendi üniversitenizdeki büyük bir meşaleyi söndürüyorsunuz. Racinski Üniversitemizde benden başka daha birçok meşaleler vardır. Hiç olmazsa yetiştirdiğim öğrencilerden birisi bile benim yerime geçebilir. Hükümet merkezine çok uzak olan Tatevo köyünde ise koyu bir karanlık hüküm sürmektedir. Orası benim küçük vatanımdır. 100 milyon nüfuslu Rusya'da ise birçok insanın kafası ve ruhu, boğucu, sıkıntılı bir karanlık içinde çırpınmaktadır. Bir insan gerçek manasıyla canlı bir mum gibi değil midir? Eğer bu mum yanmazsa, etrafını aydınlatmazsa insan hayatının kıymeti nedir? Siz de görüyorsunuz ki Rusya'da henüz yanmayan milyonlarca mum var. Büyük bir mabet hayal ediniz. Fakat bu mabet büyük, çok büyük olsun. Bizim ülkemiz kadar büyük olsun. Bu ülkede yaşayan halkların hepsi birlikte o mabetteki büyük bir avizeye benzer. Milletin her bir ferdi bu avizenin bir mumu gibidir. Bütün mumların hep birden parladığını ve hiç sönmeden yanmaya başladığını düşününüz. Böyle bir manzaranın seyri ve hayali insana ne kadar büyük bir zevk verirdi. Beyler, böyle bir manzaranın güzelliğini bir daha düşününüz. Ve sonra da memleketimizin bugünkü perişan halini göz önüne getiriniz. Siz sık sık Rus halkıyla övünmesini bilirsiniz. Fakat bana söyler misiniz? Nüfusu 100 milyonu aşan bu milletin bizden bugüne kadar aldığı ışık ve nur nedir? Bu soru karşısında Racinski'nin dostları sustular. Yalnız genç ceoğluğun sesi işitildi. Siz kendinizi çok ucuza satıyorsunuz. Köy okullarında öğretmenliği bütün Avrupaca tanınmış olan profesörlüğünüze tercih ediyorsunuz. Raçinski bu sözlere de acı bir gülümsemeyle cevap verdi. Benim nazarımda bu sözleriniz çok gülünçtür ve doğru değildir. Gerçekte ben bir şey kaybetmiyorum. İlk gençliğimin hayallerini gerçekleştirmek için kendi köyüme gidiyorum diyerek konuşmasına devam etti. Düşmanın elindeki en kıymetli toprakları fethedip alan kimseye ne derler? Fatih derler, kahraman derler değil mi? Ben bundan daha fazla bir şey yapmak istiyorum. Benim doğduğum şehirde 10 milyona yakın insan yaşıyor. İşte ben... Bütün bu halkı cehaletin ve bilgisizliğin koyu karanlığından kurtarmak istiyorum. Bir defacık olsun düşününüz. 10 milyonluk bir halk topluluğu eğer bu insanlar aydınlatılacak olursa bu büyük topluluğun arasından ne kadar değerli bilginler, sanatkarlar, edebiyatçılar, kaşifler, kısacası milletimize diğer birçok dallarda faydalı olabilecek insanlar ortaya çıkacaktır değil mi? Diğer profesörler susuyorlardı. Yalnız... Genç Jeolog, Raçinski'nin sözlerine küskün bir eda ile karşılık veriyordu. Şimdi mesele anlaşıldı. Sen hepimizi köylere gönderip öğretmenlik yaptırmak için aklımızı çelmeye çalışıyorsun. Sana uğurlar olsun. Raçinski, kesinlikle hayır. Ben sizi ne aldatmak ne de kandırmak istemiyorum. Benim köyüm benim ruhumu kendine doğru çekiyor. Ben doğduğum topraklara gidiyorum, diye cevap verdi. Jeolog, arkadaş hepimiz görüyoruz ki sen aklını büsbütün kaybetmişsin. Seni ikna etmek de imkansız. Yolun açık olsun dedi. Öteki arkadaşları da Profesör Raçinski ile vedalaştılar. Salondan ayrılırlarken kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı. Bu adam gerçekten bir takım mucizeler gerçekleştirmek istiyor. Fakat doğrusu aklından da biraz zoru var galiba. Tatevo Raçinski idealleri uğruna kendi köyüne döndükten sonra hiç kimseden maddi ve manevi bir yardım görmedi. O zaman Eğitim Bakanlığı'nın başında Kont Delianov adında biri bulunuyordu. Delianov saray ve çevresine yakın biriydi ve yaratılış itibarıyla kaba bir adamdı. Rus çarının başlıca akıl hocalarından olan Pobenosov'un peşinden hiç ayrılmaz bir kölesi gibiydi. Rachinski'nin köy okuluna öğretmen atanmak üzere vermiş olduğu dilekçeyi kendisine ilettikleri zaman Delianov şöyle bağırmıştı: "Ne? Rachinski köy öğretmeni mi olmak istiyor? Bu adam delirdi mi? Eğer ben onu çocukluğundan beri tanımamış olsaydım ''Bu adam halkı devlete karşı ayaklandırmak istiyor.'' derdim. ''Fakat ben Raçinski'yi tanırım. Onun siyasetle filan bir ilişkisi yoktur. O barış adamıdır.'' ''Bu adam köylerdeki sahroş müziklerin arasında ne yapabilir ki?'' ''Rus köylerinde profesörlere değil, eli kamçılı jandarmalara ihtiyaç vardır.'' ''Halk gittikçe bozuluyor. Durmaksızın dayak, kamçı ve baskı istiyor.'' ''Zavallı Raçinski ise köylere öğretmen olarak gidecekmiş.'' ''Ne yapalım? Bir defa denesin bakalım.'' Yıl sonuna varmaz, gene kendiliğinden Moskova'ya döner. Bütün çiftlik ve arazi sahipleri yeni köy öğretmenini soğuk bir şekilde karşıladılar. Yüzüne karşı şöyle dediler. Siz galiba bizim köylülerimizin ahlakını bozmaya geldiniz. Bizim köylülerimiz bilimin ne yapsınlar? Halkın esasen okumak falan istediği yok. Siz köylüleri tanımazsınız. Onlar kaba hayvanlardır. Bundan da kötüsü yırtıcı hayvan gibidirler. Rus köylüsü yalnız topadan anlar. Okumak istemez. Köylülerimize bilim değil, meyhane lazımdır. içki lazımdır. Hele senin derin bilginden hiçbir şey anlamaz. Sen olmasan da köylü toprağını nasıl süreceğini, ekininin nasıl ekip biçeceğini bilirler onlar. Ha, şunu da dikkate almalısınız ki bizim köylülerimiz tembeldirler. Onları bir işe yönlendirebilmek için öküzü dürter gibi dürtmek gerek. Zevk ve eğlenceye gelince köylülerin kendilerine özgü eğlenceleri vardır. İçkiye kavuşmak onlar için en büyük mutluluktur. Bu sözleri dinlerken yüzünü dehşet ve korku kaplayan racinski o çiftlik sahiplerine şöyle cevap verdi: Sizde hiç utanma yok mu? Bu iğrenç sözleri kimin hakkında söylüyorsunuz? Kendinizin de içinde yaşadığı bu millet hakkında değil mi? Hem de bu sözleri kimin ağzından işitiyoruz? Halkın aydınları ve zengin seçkinleri sayılan sizlerden değil mi? Sizi besleyen bu köylüdür. O köylü ki size medeniyetin bütün nimetlerini her vesileyle sunmak ve rahat bir hayat yaşatmak için hiçbir fedakarlığı esirgemiyor. Acaba Rusya'da bulunan 100 milyondan fazla halkın birçoğu nasıl bir hayat yaşıyor? İnsanların yolları yoktur. Nerede bir yol varsa o da mutlaka bozuktur. Gidecek okulları da yoktur. Nerede bir okul varsa o da kırık döküktür. Ve mutlaka birkaç yıldan fazla eğitim verememektedir. Halkın hastaneleri yoktur. Hastalarına bakacak doktorları da yoktur. Hastalanan köylülerin tedavisine imkan yoktur. Yaradılış itibariyle akıllı, iyi yürekli ve asil karakterli olan bu 100 milyondan fazla halk bu haliyle kendi vatanında öksüz gibidir. Bunları düşünen yok. Biz bu insanlara ne veriyoruz? Hiç milletimizi düşünüyor muyuz? 100 milyonluk bir halk topluluğunun çoğunluğunun kaba, tembel, sarhoş, cahil, zalim ve ahlaken düşkün olduğu doğrudur. Maalesef hayvan gibi yaşamaktadırlar. Fakat eğitim görmemiş Aydınlatılmamış ve yetiştirilmemiş olan milyonlarca insanı bundan sorumlu tutmak doğru mudur? Hiç şüphesiz bu bir millet için en büyük felakettir. Fakat bu felaketin gerçek sebebi ve sorumlusu yine bizleriz. Bizim suçumuz onların suçunun çok çok üstündedir. Belki 10 kat daha fazladır. Bir defa şuna bakınız. Biz her nasılsa özel bir eğitim gördük. Bunun sayesinde bir takım haklara sahip olduk. Büyük makamlara ve memuriyetlere geçtik. Fakat ondan sonra ne yaptık? Ne yapacağız? Uyuduk. Evet, sadece uyuduk. Eğitim ve öğretim gören insanların her biri, örneğin doktor, hakim, subay, mühendis, avukat, memur, öğretmen halkı için ışık saçan birer fener olmalıydı. Her bir fener de ister dar bir sokağa, ister bir meydanlığa ya da kasabanın dışına konulmuş olsun mutlaka bulunduğu yeri aydınlatmalıydı. Böyle olmalıydı ama olmadı. Profesör Raçinski, Üzüntü ve heyecandan titreyen sesiyle karşısındakilere cevap vermeye devam ediyordu. Hepimiz 10 sene ya da daha fazla bir süreyle okullarda eğitim gördük. Büyük yazarların eserlerini okuduk. Orijinal sanatkarların yaptıkları tabloları ve heykelleri inceledik. Ruhu besleyen musiki parçalarını dinledik. Tiyatro sahnesinde ünlü oyuncuları seyrettik. Bunların her biri biz farkında olmadığımız halde ruhumuzda bir kıvılcımı tutuşturmuş ve mutlaka bir heyecan uyandırmıştır. Biz şimdi bunların etkisi ve telkini altında bulunuyoruz. Buna rağmen her birimiz canlı, birer ışık saçan fener olacak yerde uyuşmuş duruyoruz. Basamakları kırık bir merdiven gibiyiz. Bu kusurumuzla birlikte masum halk kitlesine hücum ediyor ve onları aşağılıyoruz. Buna rağmen yine kendimizi uygar insanlardan saymaktan da geri durmuyoruz. Hollandalılar belli bir plan içinde çalışa çalışa çiçek bahçelerini süsleyen binlerce çeşit çiçek yetiştirmişlerdir. Diğer tarafta İsviçreliler fazla süt veren inekler, İngilizler gayet iyi koşan cins atlar ve iyi et ve süt veren koyunlar yetiştirmişlerdir. Yabancı uluslar kendi ülkeleri içinde yetişen çiçekleri, atları, öküzleri ve koyunları terbiye ediyorlar. Bunları başka memleketlerdeki tarlalara, ormanlara ve çayırlara yayılacak şekle sokuyorlar. Toplumlarının bir parçası olan köylü ve işçilerinin bilgi ve becerilerini böylece yükseltip geliştiriyorlar. Biz ise ne yapıyoruz? Bırakın hayvanları terbiye etmenin, insanları eğitmenin yollarını ve çarelerini bile düşünmüyoruz. Beyler, şurada kendi aramızda samimi olarak konuşuyoruz. Herkes kendi vicdanını kendine hakim yapıp, kendi meşgul olduğu işi bir kez düşünsün. Şimdiye kadar neyi terbiye ve ıslah ettiğini, kimleri yükselttiğini düşünsün. Etrafımıza bakalım. İçinde bulunduğumuz toplum derin bir bilgisizlik içinde yüzüyor. Size sorarım, bu millet hangi millettir? Kendi milletiniz değil mi? Suç kimdedir? Tatevo köylüleri ve yakın çevredeki köylerin halkı da Raçinski'yi bu çiftlik sahiplerinden daha farklı bir şekilde karşılamadılar. Köylüler yüzlerce yıldan beri aşağılanma ve aldatılmaktan başka bir şey görmediklerinden insanlara karşı güvenleri kaybolmuştu. Köylüler aralarında yeni katılan insanlara karşı şüpheci bir gözle bakarlardı. Köy halkı dıştan bakıldığında sakin ve saygılı görünmekle beraber... Ruhlarının derinliklerinde yabancılara karşı öfke ve kıskançlık taşırlardı. Rusya'da yüzlerce yıldan beri süren kölelik ve sefalet hayatı bu insanların ruhlarını aşındırmış, biçimsiz bir hale sokmuştu. Her bir köylü mümkün mertebe bir şehirliğe aldanmamaya ve yine elinden geldiği kadar bir şehirliği aldatmaya çalışıyordu. Tatevolular kendi köylerinde yetişip de sonradan Moskova Üniversitesi'nde büyük bir bilim adamı olan Raçinski'nin tekrar öğretmenlik yapmak üzere kendi köylerine gelmek istediğini duymuşlar ve bu haber karşısında onlar da şaşırmışlardı. Köylüler kendi aralarında ''Köyümüzün bu akıllı çocuğu acaba bize nasıl bir tuzak kurmak istiyor?'' diye konuşuyorlardı. Raçinski kendi köyüne döndü. Etrafına köylüleri topladı. Onlara bu köyün çocuklarını okutmak istediğini söyleyince onlardan şu cevabı aldı. ''Sayın profesör, biz hepimiz fakir insanlarız. Bize yapacağınız yardım karşılığında size verecek fazla bir paramız yok.'' Raçinski şöyle dedi, fakat ben sizden hiçbir ücret istemedim. Ben yalnızca size hizmet etmek istiyorum dedi. Bu sözleri dinleyen köylüler bu defa kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Ha şimdi mesele anlaşıldı. Şu bizim Raçinski'nin oğlu yok mu? O buraya gelmiş. Köyümüzde öğretmenlik yapacakmış. Onun maksadı, bakınız ben köy çocuklarını okuttum diyerek Rus çarının takdirini kazanıp ondan makam ve madalya almaktır. Köylülerin dedikodularını dinleyen köy muhtarı da bu sözlere şunları ekledi. Ben öyle zannediyorum ki bu bey buralarda yalnız gönlünü eğlendirmek istiyor. Şehirler, kalabalık ve gürültülü yerlerde otura otura bu hayattan usanırlar. İşlerini biraz değiştirmek, biraz da kafalarını dinlendirmek için kırlarda yaşamaya, köylerde avcılık yapmaya gelirler. Bu adam da onlardan birisidir. Yalnız kendisi bilim adamı olduğu için köylü çocuklarını okutmakla gönlünü eğlendirmek istiyor. Varsın okutsun da görelim. Diğer bir köylü. Duyduğuma göre bu genç çok okumuşymış. Hatta okuya okuya aklını bile oynatmış. İşte gerçek amacı hiç kimse tarafından tam olarak anlaşılamayan, ancak ideallerine güçlü bir inançla bağlı olan Racinski Tatevo köyünde böyle bir ortama gelmişti. Sihirbaz. Raçinski, köyde açtığı okuldaki eğitimine, kendine özgü bir metot ile başladı. Bu yüzden de köylüler ve çiftlik sahipleri, Profesörün gerçekten aklından zor olduğunu düşünmeye başladılar. Köy okulunun binası büyük ve aydınlıktı. Bir zamanlar bu bina yapılırken, Raçinski'nin babası kendi arazisine ait ormanlardan gereğinden fazla ağacın kesilip kullanılmasına izin vermişti. Ama o zamanlar yapılmış olan bu güzel bina, sonraları pek kullanılmadığı için bakımsız kalmıştı. Yıllardan beri okulun çevresine atılan süprüntüler ve çöpler binanın önüne yığılmıştı. Binanın içi de temiz değildi. Raçinski başlangıçta bu pisliklere ve çöplere hiç dokunmayıp olduğu gibi bırakmayı tercih etti. Okula daha önceden devam etmiş olan ve o yıl okula yeniden kaydı yapılan öğrenciler, racinski'nin dersine geldikleri zaman öğretmenin ders kürsüsünün tertemiz olduğunu fark ettiler. Kürsüsünün üstü temiz, beyaz bir bez ile örtülmüş, bir köşesine de bir çiçek saksısı konmuştu. Öğretmenin arkasındaki duvara ise iki küçük, güzel ve şirin bir manzara resmi asılmıştı. Çocuklar sıralardaki yerlerine oturduktan sonra eski öğrencilerden bazıları derslerde ne yapacaklarını yani öğretmen yeni gelen öğrenciyi okutmaya başladığı zaman kendilerinin matematik ve okuma gibi derslerden hangisine çalışmaları gerektiğini sormuşlardı. Raçinski, bu derste hepimiz beraber çalışacağız. Siz beni tanıyacaksınız, ben de sizi tanıyacağım. Ben sizi çok yakından tanımak isterim. Siz de benim nasıl ders verdiğimi böylece görürsünüz. Raçinski bu sözleri o kadar tatlı ve o kadar yumuşaklıkla söylemişti ki kıştan sonra gelen ilkbahar havası gibi birden sınıfın içine uluman bir iklim kaplamıştı. Raçinski öğretmen kürsüsünün başına geçti. Masanın çekmecesinden toprak parçası gibi kuru bir şey çıkardı. Bununla masanın üstüne 2-3 kez vurdu. Bu siyah madde sert bir taş gibi ses çıkarıyordu. Öğretmen bu maddeyi çocukların eline verdi. Öğrenciler bunun sert ve ağır bir şey olduğunu gördüler. İçlerinden biri, öğretmenim bu şey demir gibi ağır bir şey dedi. Raçinski, evet çok güzel hemen anladınız. Bu madde demirdir. İşlenmemiş bir demir madenidir. İnsanlar ham şekliyle işte bu demir madenini yerden çıkarırlar. Sonra kullanılacak hale getirirler. Buday tanelerinden un, undan da ekmek yaptıkları gibi demir madeninden de çivi, balta, pulluk ve makine yaparlar. Raçinski demir madenini tekrar çekmecenin içine koyduktan sonra ''Çocuklar, şimdi bakınız ne çıkacak? 1, 2, 3.'' diyerek tenekeden yapılmış bir kuş çıkardı. Bu oyuncağın yayını kurduktan sonra masanın üstüne bıraktı. Oyuncak yürümeye ve kaz gibi ses çıkarmaya başladı. Sınıfın içini bir neşe kaplamıştı. Bütün köylü çocukları da okulda olduklarını unutmuşlar, öğretmenin masasının etrafına toplanmışlardı. Öğrenciler ilk defa gördükleri bu oyuncağı şaşkınlık içinde seyrettikten sonra öğretmen onları tekrar yerlerine gönderdi ve işte gördüğünüz oyuncak bir zamanlar size az önce gösterdiğim işlenmemiş o demir madeni gibiydi. Ama şimdi bir kuş olmuş, yürüyor ve ötüyor. Siz buna ne dersiniz? diye sordu. Okula yeni başlamış bir kız çocuğu, amca sen sihirbazsın dedi. Diğer çocuklar da görüştüler. Raçinski ciddiyetini bozmadan cevap verdi. Evet, ben bir sihirbazım. Fakat bu ham demir madeninden kuş yapan adam da bir sihirbazdır. Bunu yapan sihirbaz ben değilim. Yeryüzünde pek çok sihirbazlar vardır. Bu dünyada her kim arzu ederse kendi sanatında bir sihirbaz olabilir. Bir takım insanlar işte böyle işlenmemiş ham madenleri alırlar. Onları temizleyip işlerler. Onlardan yalnız böyle oyuncaklar değil, çeşitli aletler, makineler, denizde yüzen gemiler yaparlar. Başka insanlar da Toprağa gübre katarak onu işlerler. İşte şu saksıda gördüğünüz çiçek gibi. Rengarenk, güzel çiçek yetiştirirler. Raçinski konuşmasına insanların nasıl yeni buluşlar yaptıklarını anlatarak devam etti. Kumdan cam, maden kömüründen boya ve parfüm yapıldığını söyledi. Bunları keşfedebilmek için insanların okullarda nasıl okuduklarını, laboratuvarlarda ve fabrikalarda nasıl çalıştıklarını anlattı. Çocuklar tatlı bir masal dinler gibi dalmışlardı. Ratsinski onlara, "Haydi, şimdi dışarıya çıkınız. Biraz konuşun, oynayın, dinlenin." dediği halde öğrenciler hep bir ağızdan, "Öğretmenim ne olur biraz daha anlatın. Biz koşup oynamak istemiyoruz." diye yalvarmaya başladılar. Öğretmen o halde hep beraber temiz havaya, güneşe çıkalım dedi. Dışarıya çıktılar. Ratsinski okulun merdivenlerinin kenarına oturdu. Çocuklar hepsi birden onun çevresini sardılar. Öğretmen onlara, insanların bataklıkları nasıl kuruttuklarını Yağmurlardan yoksun olan çöllere, kumluk sahralara kanallar açarak nasıl su getirip bağ ve bahçeler, tarla ve çayırlar yetiştirdiklerini anlattı. Biraz düşündükten sonra sözlerini şöyle sürdürdü. Eğer yeryüzünde yaşayan bütün insanlar çalışmak isteseler ve gerçekten çalışmaya başlasalardı dünyamız bir cennet olurdu. Burada herkes her istediğini bol bol bulabilirdi. O zaman yeryüzü daha başka, daha güzel olurdu. İnsanların yaşayışı da değişir. Yani her bir insan daha akıllı, daha iyi, daha mutlu olurdu. Biraz durakladıktan sonra öğretmen, Çocuklar, siz benim kürsümü gördünüz mü? Bunun manzarası hoşunuza gitti değil mi? diye sordu. Diğer çocuklara göre daha yaşlı görünen bir öğrenci, Evet, onu çok güzel düzenlemişsiniz, dedi. Raçinski, siz de böyle düzenli olmak ve sınıfınızı daha güzel bir şekilde görmek istemez misiniz? Niçin sınıfınızı kirletiyorsunuz? Sıraları kesiyorsunuz, duvarlara yazı yazıyorsunuz, Şöyle okulunuzun çevresine bir bakınız. Her taraf ne kadar pis. Demin size insanların dünyayı nasıl güzelleştirdiğini anlatırken hepiniz zevkle ve hayranlıkla dinliyordunuz. Siz de kendi vücudunuzu ve oturduğunuz yerleri güzelleştirmeyi arzu etmez misiniz? Çocuklar hayret içinde kalmışlardı. Öğretmen sözlerine devam ediyordu. Küçük dostlarım, kürsümün üzerindeki çiçek hepinizin çok hoşuna gitti. Ama siz de birer çiçeksiniz. Üstelik siz hem birer çiçek hem de birer bahçıvan olabilirsiniz. Hatta sihirbaz bile olabilirsiniz. İleride büyünce siz de büyük birer adam ya da kadın olacaksınız. O zaman siz büyük anneleriniz, dedeleriniz, babalarınız ya da anneleriniz gibi yaşamaktan kurtulursunuz. Köylerde kalanlarınız görgülü ve eğitimli birer köylü olurlar. Kasabalara ve şehirlere gidenleriniz uygar birer kentli olurlar. İleride çoluk çocuk sahibi olursunuz. O zaman çocuklarınıza daha güzel bir eğitim verebilirsiniz. Kısacası siz isterseniz bu köyün hayatını, Belki de bütün bir memleketin yaşayışını bile değiştirebilirsiniz. Çocuklardan biri bu sözleri dinledikten sonra ''Öyleyse haydi arkadaşlar okulumuzun çevresini temizlemeye ve hemen çalışmaya başlayalım'' diye bir teklifte bulundu. Diğer çocuklar bunu kabul ettiler. İşin bu noktaya geleceğini daha önceden tahmin etmiş olan Raçinski gereği kadar süpürge, kazma, tırmık, kürek gibi ihtiyaç duyulan malzemeyi zamanında hazırlamıştı bile. Çocuklar öğleye kadar aşkla, şevkle çalıştılar. Okulun çevresini tertemiz bir hale getirdiler. O gün akşam üzeri birkaç yıldan beri okula devam etmekte olan öğrencilerden birisi, ''Öğretmenim, biz bugün hiç ders yapmadık.'' dedi. Öğretmen, ''Zararı yok. Yarın hepiniz bu okula elleriniz yüzleriniz temizlenmiş olarak geleceksiniz. Temizlik, uygarlık için en fazla gerekli olan bir şeydir. Temizliğe önem vermeyen bir millet kesinlikle uygar bir toplum sayılamaz. Şimdi evlerinize gidiniz. Orada da temizliğe özen gösteriniz.'' Ancak temizlik yapacağım derken sakın annelerinizin kalbini kırmayınız ve onları gücendirmeyiniz. Her birinizin birer sihirbaz olabileceğinizi de asla hatırınızdan çıkarmayınız. Burada siz benim yardımcılarım olacaksınız. Ben sizinle birlikte bu köyde yeni hem de yepyeni bir hayat kuracağım. Siz hepiniz henüz işlenmemiş birer maden gibisiniz. Sizin anneleriniz, babalarınız ve bütün bir köy halkı da işlenmemiş bir maden gibidir. Eğer siz okuyup güzel bir şekilde yetişmek ve bir gün madeninizi temizleyip işlemek istiyorsanız akıllı, güçlü, kalbi sevgiyle dolu iyi birer insan olmalısınız. Öğretmenin bu sözlerini dinleyen, yüzleri parlamış, gözleri sevinçle ışıldayan bu çocuklar isteriz, isteriz diye bağırıştılar. Bu sırada bir kız çocuğu ağlamaya başladı. Öğretmen, yavrum sana ne oldu, neyin var diye sordu. Kız, içim açıldı öğretmenim dedi küçük kız. Bu sözler çok hoşuma gitti de onun için ağlıyorum. Şeytan şişede gizli. Raçinski bu köyde aylarca ve yıllarca çalıştı. Her girişiminde her zaman başarılı olamadı. Çünkü kendi gayret ve ideali çok büyük olmakla beraber giderilmesi gereken zorluklar da çok büyük ve çok çeşitliydi. Hayatının birçok dönemlerinde büyük acılar yaşadı. Ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bazen yaşlı adamlar, bazen de çocuklar kendisini ümitsizliğe düşürüyorlardı. Bazı yanlışlıklar, yıllardan beri cehalet karanlığı içinde kalmış olan bu milletin içine öylesine eşlemişti ki, köy halkının büyük bir kısmı sanki doğuştan hastalıklıydı. Su gibi tüketilen içki alışkanlığını görerek çok üzülüyordu. Burada erkekler gibi kadınlar da çok içki içiyorlardı. Kendileri yetmiyormuş gibi çocuklarını da sarhoş ediyorlardı. Bütün memlekette kör kütük sarhoş olmak neredeyse milli bir gelenek halini almıştı. Mesela bir eve misafir davet edildiği zaman Onları sarhoş edinceye kadar içki ikram etmemek büyük bir ayıp sayılıyordu. Dini kutlama günlerinde ibadet edilmese de olurdu. Fakat hiçbir kutlama günü içkisiz geçmezdi. Dini kutlama günleri ne kadar büyük ise sarhoşluk da o oranda büyük oluyordu. Bu günlerde köylüler kör kütük sarhoş oluncaya kadar içerler, hayvan gibi çamurların içinde yuvarlanırlar, birbirleriyle dövüşür, kavga ederlerdi. Matematik profesörü Raçinski, Alkol bağımlılığının bir millete kaça mal olduğunu hesap etmeye başlamış ancak kendisinde bunu tamamlayacak gücü bulamamıştı. Bu hesapları yaparken içini korku kaplıyordu. Bazen gerçek bir dünyada böyle bir şeyin olamayacağına, kendisinin rüya gördüğüne inanmak istiyordu. Bu ince hesapları yaparken kendi kendine düşüncelere daldı. İnsanlığın bu hali bir çeşit delilik ve çılgınlık belirtisiydi. Bir yerde belki yangın çıkar diye itfaiye teşkilatları, yangın arabaları hazır şekilde bekletiliyordu hırsız ve eşkıyalara karşı emniyet ve jandarma birlikleri görev yapıyorlardı. İnsanlara zarar veren hayvanlarla mücadele etmek için bile kuruluşlar vardı. Herhangi bir yerde yırtıcı hayvanlar, 5-10 inek, birkaç koyun ya da kümes hayvanına zarar verseler, bütün köylüler hemen silaha sarılıp bu yırtıcı hayvanları öldürmek için ava çıkıyorlardı. Fakat alkol alışkanlığı gibi bir hastalığa karşı, insanların sağlığını, huzurunu ve ruhunu zehirlediği halde onunla savaşmak için Hiçbir tarafta duyarlı en küçük bir hareket bile görülmemekteydi. Profesör Raçinski, alkol hastalığının özellikle halk üzerinde açtığı derin yaranın boyutlarını araştırmayı büyük bir merakla sürdürüyordu. Bu amaçla bazı tıp kitaplarını okudu. Bu okuma ve araştırmaların sonucunda alkolün yol açtığı hastalıkların sayılamayacak kadar çok olduğunu gördü. Sarhoş olan bir kimse şuurunu kaybeder. Ertesi gün baş ağrısından ızdırap çeker. Çünkü içtiği içki onun kanını zehirlemiştir. Sarhoşluk insanda halüsinasyonlar meydana getirir. Alkol kalpte, karaciğerde, böbreklerde, bağırsaklarda birçok hastalıklara neden olur. Raçinski bundan sonra bir de hukuk ve ceza kitaplarını inceledi. Bu alanda alkolün doğurduğu daha başka zararları da gördü. Bir toplumda işlenen suç ve cinayetlerin yarısından fazlası alkolikler ve alkol bağımlıları tarafından işlenmekteydi. Acı gerçek buydu. Birçok kimseler, hep alkol bağımlılığı yüzünden ya da alkol alabilmek için çalıyor, çırpıyor, israfa giriyor ve her türlü sahtekarlığa başvuruyordu. En azından bunlara benzer birçok ahlaksızlıkları işlemekten geri durmuyordu. Racinski bunun böyle olması elbette çok normaldir diyordu. Alkol insanın beyin hücrelerini, kalbini ve sinir hücrelerini zehirleyip öldürüyordu. Alkol almış bir insanın doğru ve sağlıklı düşünmesi mümkün değildi. Aslında insanlar zaten yeteri kadar sağlıklı, temiz ve düzgün bir hayat yaşamak için fazla çaba göstermiyorlardı. Bir de buna şişedeki şeytanın şaşırtıcı etkisi de eklenince akıllarını tamamen kaybediyordu. Vücudun dengesi bozulunca kendilerini alkolün cazibesinden kurtaracak gücü bulamıyorlardı. İspirtonun içine bir kıvılcım düştü mü bilirsiniz hemen tutuşur işte alkol bağımlısı bir beynin bir kalbin içinde de kötülüğün ateşini tutuşturmak bu kadar kolay olmaktadır. Fakat alkolün insanlara verdiği zararların Hepsi bunlardan ibaret değildir. Şeytan hala şişenin içinde bekliyor. Alkol bağımlılarının elinde avucunda ne varsa hepsini alıyor. Hatta üzerlerindeki son gömleğini, ellerinde tuttukları çocuklarının son lokmasını bile kapıyor. Bundan başka şişedeki şeytan kendine köle ettiği insanların ve bunların ailelerinin sağlığını, namusunu, vicdanını, sevinç ve mutluluğunu alıyor. İnsanlarda çalışma azmini ve duygusunu kırdığı gibi her türlü kazançtan da mahrum bırakıyor. Bir defa alkol ve içki üretimi için ara yerde ne kadar emeklerin boş yere heba olduğunu bir düşününüz. Eğer zamanınız varsa bu kadar çeşit içkinin hazırlanması için ne kadar yiyeceğin, içeceğin ve emeğin boş yere ziyan edildiğini rakamlarla tespit edebilirsiniz. Basit bir tahminle bu uğurda milyarlarca kilo buğday, çavdar, patates, arpa, üzüm, erik harcandığı anlaşılır. Eğer insanların alkol bataklığına saçıp savurdukları milyarlarca kilo ekmek, erik İncir ve üzümün hepsi bir araya toplansaydı hiçbir zaman dünyada açlık ya da yiyecek pahalılığı olmazdı. Bırakın insanları, hayvanları bile doyuncaya kadar besleyecek her çeşit yiyecek bulunabilirdi. İçinde alkol bulunan içecekleri mayalamak için dünyada binlerce fabrika vardır. Bu fabrikalarda yüzbinlerce işçi çalışmaktadır. İşte bu işçiler insanların ihtiyacı olan milyonlarca ton gıdayı bir taraftan zehire dönüştürüyorlar, diğer taraftan da Niçin dünyada yaşayan insanlara yiyecek ekmek bulunmuyor, niçin buğday, mısır, patates, pirinç fiyatları gittikçe yükseliyor, niçin insanlar açlıktan ölüyorlar diye hayattan yakınıyor ve şikayet ediyorlar. Alkol üreten bunca fabrikalar yetmiyormuş gibi birçok ülkede insanlar bu şeytan kazanını bizzat kendileri kaynatırlar, içkilerini kendileri hazırlarlar. Eğer idareciler evlerdeki bu içki üretimini yasaklayacak olsalar hemen itiraz edip gürültü ve patırtı koparırlar. Devletlerin gücü, şişedeki şeytanın gücü ve kudreti kadar büyük değildir. Çünkü bu güç, yıkmak, bozmak için harekete geçtiğinden az bir kuvvetle çok zarar verir. Şişedeki şeytanın ordusu, dünyanın en kalabalık ordusudur. Bu ordu, her türlü iyilik ve güzelliğe karşı tam bir savaş halindedir. Bu ordunun hiçbir askeri savaş meydanından kaçmayı bile düşünmez. Şişedeki şeytanın bütçesi tam olarak nedir bilinmez. Çünkü şeytana uyanlar, Kullandıkları içkinin vergilerini eksiksiz öderler. Ancak aynı kişiler başka insanlara ödemek zorunda oldukları borçlarını bir türlü ödemezler. Şeytan kendi alacaklarını her zaman ve eksiksiz tahsil eder. Eğer bu insanların ödeyecek paraları yoksa bile ya çalarlar ya öldürürler ya da kendilerinin ve ailelerinin namusunu, şerefini satarlar. Ne yapıp ederler ama şeytanın vergisini sonunda mutlaka verirler. Profesör Raçinski bu acıklı durumları düşündükçe kızıyor. Ve kendi kendine şöyle diyordu. İşte binlerce yıldan beri dünyanın her yerindeki masum halk toplulukları bu yollarda soyuluyor ve ahlak düşkünlüğüne uğruyor. Bu duruma ise hiç kimse aldırış etmiyor. Ama bir yerde veba, kolera, sıtma, çiçek gibi bulaşıcı bir hastalık çıktı mı, herkesi bir telaştır alıyor. Yurdun her yerinde kıyametler kopuyor. Çevre baştan aşağı dezenfekte edilip ilaçlanıyor. Hastalığın çıktığı yerlere hemen birçok doktor gönderilmeye başlanıyor. Salgına karşı amansız ve şiddetli bir mücadele açılıyor. Her tarafa sakın kaynatılmamış suları içmeyiniz. Salgın hastalık her türlü haşere ve fareler, kemirgenler ile geçer. Bunlarla savaşalım türünden ilanlar yapıştırılıyor. Bütün insanlığı tehdit eden içki ve alkol salgınına karşı ise maalesef hiçbir mücadele verilmiyor. Raçinski devamlı bunları düşünüyordu. Alkolün Rus toplumuna ne kadar çok zararları dokunmuştur. Bir zaman bizim gece gündüz içen ayyaş çarlarımız vardı. Sarhoş bilim adamlarımız, edebiyatçılarımız, sanatkarlarımız vardı. Alkol yüzünden Rusya'da binlerce seçkin insanımızın hayatı mahvolmuştur. Bu insanlar sahip oldukları değerleri hep kaybetmişlerdir. Kıymetli bilgilerini yaşadıkları topluma verememişlerdir. İçki ve alkol milyonlarca büyük adamın sağlığını bozmuştur. Şimdi yeni nesillerimiz zayıf, çelimsiz ve yeteneksiz bir şekilde dünyaya geliyor. Halkımız her yıl milyonlarca ton içki içiyor. Gerçekten zengin olan topraklarımızın üzerinde yaşayan bu insanlar şu anda dilenciden de beter bir fakirlik içindeler. Millet hem kendisini hem de vatanını batırıyor. Raçinski içinden çıkamadığı ve çözüm de bulamadığı düşüncelerden kendini alamıyordu. Bataklık bir zemin üstüne dayanıklı ve büyük binalar yapılamayacağı gibi genellikle alkolik ve ayyaş olan bir milletin de hayatında kalıcı bir düzen sağlamak mümkün değildir. İyileştirme ve düzeltme işine öncelikle bütün bir milleti bu feci durumdan uyandırıp ayıltmakla başlamalıdır. Alkolle alışkın olan ihtiyarları ve yaşlıları bu yoldan döndürmek belki mümkün olmayabilir. Onlar yıllardır kendilerini alkol ile zehirlemişlerdir. Şişedeki şeytanla savaşmaya takatleri yoktur. Fakat her ne şekilde olursa olsun çocukları ve gençleri bu felaketin ağına kapılıp düşmekten mutlaka kurtarmalıyız. Ancak bundan sonradır ki Sağlıklı bir hayatın temel taşlarını atmak mümkün olabilir. Böylelikle sağlam, kuvvetli ve uyanık bir nesil yetiştirebiliriz. Racinski bu düşüncelerden hareketle eski ve yeni bütün öğrencilerinin arasında uyanık, çalışkan bir neslin yetişmesine önderlik ve öğretmenlik etmiştir. Kendeliğinden yetişen elmaslar. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçmişti. Profesör Racinski 2 defa son sınıf öğrencilerine diploma vermişti. Bu süre içinde köyde çok çalışmış Belli bir plan ve metotla yaptığı işlere karşı gelen birçok anlamsız ve boş engelleri aşmaya uğraşmıştı. Eğitim düşmanları tarafından yapılan ağır hakaret ve suçlamalara hedef olmuş, fakat bunların hepsine karşı sabırla göğüs germişti. En sonunda elde ettiği bu meyvelerden duyduğu zevk çektiği üzüntülerin yüz kat üstündeydi. Racinski şimdi önceleri düşünüp hayal ettiğinden bile daha fazla mutluydu. Yetiştirdiği öğrencilerinin gün be gün gelişmelerini gördükçe. Bu canlı çiçeklerin her gün biraz daha açılmaya başladıklarını izledikçe profesörün sevinci artıyor, geçmişte yaşadığı olumsuzlukların hepsini unutuyordu. Çocuklar okula ilk başladıkları zaman ürkmüş hayvancıklar gibi saklanacak köşe bucak ararlar, ürkek ve korkak bakışlarla etrafı süzerler, binbir zorlukla ve kırık dökük cümlelerle ancak konuşabilirlerdi. Fakat Raçinski bunlarla 6 ay ya da 1 yıl uğraştıktan sonra çocuklar yavaş yavaş açılır Kendilerine gelirler, ahlaklı, terbiyeli bir tavır takınırlar, dilleri düzelir, gözleri parıldar, zihinlerinde zeka şimşekleri çakmaya başlardı. racinski bu köylü çocuklarını seyrettikçe işte canlı elmaslar, kıymetli mücevherler diye onlarla iftar ederdi. Bu elmaslar buraya üzerleri çamurla pislenmiş olarak geliyorlar. İçlerindeki cevheri ortaya çıkarmak için üstlerindeki çamur tabakasını temizlemek gerekiyor. Bu çocukların her birinde başka bir cevher bulunuyor. Gerçekte Profesör Raçinski uğraştığı insanların arasında çok kabiliyetli ve çok akıllı çocukların bulunduğunu gayet iyi biliyordu. Halkın arasında büyük adamların gizlenebileceğini ve bu kadar çok değerli insanın yetişebileceğini bazı kişiler bir türlü anlayamıyordu. Raçinski öğretmenliğinin daha ilk yıllarında anlayış ve zekalarıyla kendisini hayrete düşüren 3 erkek ile 2 kıza rastlamıştı. Bunlardan birincisi Belo köyünden gelmiş olan Bagnanov isimli bir çocuktu. Bu çocuk hobi olarak arkadaşlarının resimlerini yapıyordu. Fakat bu resimler Güzel Sanatlar Akademisi'nin usta ve seçkin sanatçılarının yaptıkları resimler kadar güzeldi. Bu durum elbette Raçinski'nin gözünden kaçmamıştı. Kabiliyetli çocukların ikincisi Zavolotnyi köyünden gelmiş olan yine Bagnanov isimli bir başka çocuktu. Bunun da kimya bilimindeki yeteneği hemen göze çarpıyordu. Bu iki öğrenciyi birbirinden ayırt edebilmek için Birincisine Bagdeno Jibelski, diğerine de Bagnadov Zabalot giderdi. Raçinski, yaratılış bakımından çok zeki olan bu çocuklarla çok iftihar eder, onlarla övünürdü. Bagnadov Bielski, köy okulundan sonra liseyi de bitirdi. Bundan sonra ise Leningard'taki Güzel Sanatlar Akademisi'ne eğitimini tamamladı. Üniversiteyi bitirirken birincilik ödülünü kazandı. Eğitimini tamamlamak üzere İtalya'ya devlet bursuyla gönderildi. Daha sonra Bagnadov Bielski, Rusların en büyük ressamlarından biri oldu. Bu sanatkarın yaptığı tablolar Leningrant ve Moskova resim müzelerinin en değerli tablolarının arasına girdi. Bagnadov bielskinin resimleri defalarca basıldı ve çoğaltıldı. Sanatkar ressam birkaç tablosunda kıymetli öğretmeni Raçinski'nin köy okulunda yaptığı çalışmalarını işlemiş ve kendisinin köy okulundaki eğitim yıllarını bir hatıralarını böylece tazelemiş ve o yılları unutulmaz kılmıştır. Bu kitapta yer alan resimlerin tamamı Bagnadov-Bielski'ye aittir. Raçinski'nin okulunda her gün bir takım oyunlar oynanırdı. Fakat bu oyunlar sadece futbol türünden ayakla oynanan oyunlar değildi. Bunlar bir çeşit beyin ve zihin sporlarıydı. Teneffüs ve dinlenme zamanlarında çocuklar öğretmenlerin etrafına toplanırlar, matematik profesörü onlara matematikten bazı problemler sorardı. Problemi sorduktan sonra ''Şimdi bakalım hanginiz daha önce sonucu bulacak?'' diye onları düşünmeye, problemleri zihnen çözmeye özendirirdi. Eğer sorduğu sorunun birkaç yoldan çözüme mümkünse, her çeşit çözüm yollarını tartışıp, bunların içinden en kısa yolunun hangisi olduğunu öğrencilerine gösterirdi. Profesör Raçinski, öğrencilerine ruhlarında yer edecek bazı güzel ve ahlaki sohbetleri yapmaktan da geri durmazdı. Bazı kimseler küçük servetlerle yetinirler. Halbuki çok fazla kabiliyeti sahibi olanlar, çok düşünmek ve çok çalışmak sayesinde çok daha fazlasını kazanabilirler. Yalnız her konuda olduğu gibi bu konuda da bir antrenman, bir ön hazırlık gerekir. Örneğin insanın bedenini güçlendirmek için çeşitli egzersizler yapılır. Kas ve adalelerini güçlendirmek için özel antrenmanlar olur da insanların aklını, kalbini, ruhunu ve duygularını güçlendirmeye özgü çalışmalar neden olmasın ki? Raçinski, köy okulunun programına öğrencileri ruhi yönden güçlendirme egzersizleri de koymuştu. Yeri geldikçe öğrencilerine şöyle sesleniyordu. Bir kimse sana vurduğu zaman öfkelenip sen de intikam almak için ona vurmak istediğinde kendini kaybetme. Yalnız düşmanına karşı değil kendi nefsinin arzularına karşı da sağlam dur. Bir suçlama ile karşılaştığın zaman bile kendine hakim olmayı bil. At yarışlarını bilirsiniz. Bir yarışı kazanabilmek için iyi bir binicinin seçilmesi çok önemlidir. Ünlü biniciler yıllarca çalışarak bindikleri atı idare etmenin inceliklerini öğrenirler. Siz de kendi kendinizi idare etmenin metotlarını öğrenin. Kalbinizin, duygularınızın, arzularınızın ve iradenizin dizginlerini sakın ama sakın elden bırakmayın. Kendinize zarar verecek alışkanlıklar edinmeyin. Çünkü bir insanda bir alışkanlık kökleşti mi, o insan artık o alışkanlığın kölesi olur. Sizler hiç kimsenin ve hiçbir şeyin kölesi olmayın. Eğer bir süre tembellik yakanıza yapışır ya da herhangi bir zarar verici bir oyun, bir eğlence sizi kendinize çekmeye başlarsa... O anda duygularınıza ve olur olmaz isteklerinize hakim olun. Hayatınıza en faydalı olabilecek bir şekilde çalışmaya ve hareket etmeye kendinizi mecbur bilin. Bir kötülük yaptığınıza inanıyorsanız, bunu kendi kendinize itiraf etmekten ve bunu telafi etmekten çekinmeyin. İleriki yıllarda sizi utandıracak şeylerden şimdiden uzak durmakla manen güçlü olun. Profesör Raçinski, ruhun eğitim hakkındaki fikirlerini açıklamayı şöyle sürdürüyordu. Askerlerin kahramanlık ve cesaretini herkes beğenir ve takdir eder. Kutsal sayılan şeyler için hayatını tehlikeye atan insanlara da kahraman denir. Fakat kahramanlık tamamen bundan ibaret değildir. İnsan hayatında bir de ahlaki kahramanlık vardır. Utanmayı bilmek de insan için bir kahramanlıktır. Cesur ve güçlü bir insan olmanız gerekir. Bunu da erdem ve ahlakınızı koruyarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Mesela siz hepiniz köylü çocuklarısınız. Çoğunuzun anası ve babası eğitim görmemiş insanlar. Sizse oldukça düzgün bir okulda ilk eğitiminizi görüyorsunuz. Burasını bitirdikten sonra da yüksek okullara devam edeceksiniz. Kabiliyetiniz var ise hayatta adım adım yükselerek en yüksek makamlara kadar çıkabilirsiniz. Siz o zaman aslınızı unutacak mısınız? Yoksa bazı makam sahiplerinin yaptığı gibi aslınızı ve soyunuzu belli etmekten, ana ve babalarınızı başkalarına tanıtmaktan utanacak mısınız? Böyle bir utanma duygusu hem yanlış ve hem de yalancı bir utanma duygusudur. Bir de gerçekten güzel ahlaklı kimseler de vardır ki bunlar her nasılsa ahlaki bozuk insanların arasına düşmüşlerdir. Onlar da bu saflıklarından utanarak aman bu da ne geri kafalı insan demesinler diye kendilerini ahlaksızlıkların yanlışlarına uymak zorunda hissederler. Bu da yanlış bir davranıştır. Ruhun korkaklığı insan iradesinin zayıflığını gösterir. Siz güçlü ve kuvvetli olunuz. Daha sert olsun diye demircilerin kızgın demiri dövdükleri ve suya soktukları gibi siz de her zaman iradenizi güçlendirin. Kendinizi öyle basit işlere kaptırmayın. İradenizi ve ahlakınızı sakın boş bırakmayın. Bu yolda gereken egzersizleri yaparak duygularınızı en olumlu işlerle meşgul edin. Raçinski'nin okulunda yaptırılan ruh, eğitim ve terbiyelerin birisi de akıl ve zihin hesaplarıydı. Bu eğitim öğrencilerin çok sevdikleri bir eğlenceydi. O zaman yapılan bu çeşit eğlenceli dersler çocukların ruhunda öyle derin ve etkili izler bırakmış olmalılar ki köy okulunu bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam ederek Rusya'nın en büyük ressamları arasına giden Bagnadov-Bielski bu konuları ünlü tablo ve resimlerinde tek tek canlandırmıştır. O günleri en güzel bir şekilde unutulmamak üzere hafızalara kazımıştır. Meşhur Kimyacı Zabolodni Profesör Raçinski'nin bir diğer kabiliyetli öğrencisi Bagnadol Zabolotniydi. Bu çocuk sonraları sadece Zabolotny ünvanıyla meşhur olmuştur. Raçinski'nin okulunu bitirdikten sonra köyde babasının yanında kalmıştı. Raçinski'nin denetim ve gözetimi altında 4 yıl çalıştıktan sonra Moskova'ya gitti. Oradaki liselerin birinde çok başarılı bir bitirme sınavı verdi. Sıradan bir köylü çocuğunun bu sınavdaki başarısı yıllarca Moskova ve çevresinde dillere destan olmuştu. 15 yaşındaki bir köylü çocuğu hiç de kolay olmayan tabiat bilimleri sınavında üniversite öğrencilerinin bile zorlandıkları sorulara gayet rahatlıkla doğru cevaplar vermişti. Smolonski'nin büyükleri bu köylü çocuğuyla iftar ediyorlardı. Bölgenin idarecileri eğitimine devam etmesi için Zabolotny'e gereken her türlü destek ve yardımı yaptılar. Bu genç 19 yaşında üniversite eğitimini tamamladı. Altın madalyalar kazandı ve yüksek paralar ile ödüllendirildi eğitimini tamamlamak üzere devlet bursuyla Paris'e gönderildi. Genç bilgin Pasteur'ün meşhur tıp enstitüsünün en gözde ve en sevilen bir öğrencisi oldu. 3 yıl sonra meşhur bir bakteriyolog olarak yetişti. Pasteur'ün teklifi ve ricası üzerine kolera'nın çıktığı yer olan Hindistan'da araştırma ve inceleme gezisine çıktı. Bütün Rus gazeteleri daha önce aklını kaybetmiş gözüyle baktıkları deli profesör Raçinski'nin eski öğrencilerinden olan 23 yaşındaki bu köylü gencinin başarılarından uzun uzadıya söz etmeye başlayınca, bir zamanlar karşıt görüşte olan üniversite hocaları, Raçinski'nin yaptığı işin büyüklüğünü ve önemini geç de olsa anlamaya başlamışlardı. Onlar kendi aralarında şimdi şöyle konuşuyorlardı. ''Biz gerçekten Raçinski'ye anlamsız ve boş yere kızıyormuşuz. Bir zamanlar deli dediğimiz adam...'' köy çocukları arasından ne kadar büyük yetenekler bulup çıkardı. Profesör Raçinski'nin eğitip topluma kazandırdığı kimseler yalnız bu iki çocuktan ibaret değildi. Raçinski her yıl gerek kendi köyünde, gerek çevre köylerden gelen öğrenciler arasında değişik kabiliyetlere sahip zeki çocukları bulup keşfediyordu. Raçinski'nin 10 senelik köy öğretmenliği sırasında yetişen bu gençler Moskova ve Petrograd üniversitelerinde Tatevolular diye ün yapmışlardı. Her üniversite öğrencisi bu gençleri tanımış ve görüşmüş bulunmakla iftihar ederdi. Tatevolular arasında birçok mühendisler, makinacılar, doktorlar çıkmıştı. Bunlardan birkaçı da Yüksek iktisat Akademisi'ni başarılı bir şekilde bitirdiler. İçlerinden kız öğrencilerden ikisi konservatuvarda iyi bir eğitim gördü. Birisi Moskova Operası'nın ve diğeri de Petrograd Operası'nın çok ünlü birer yıldız sanatçısı oldular. Çamaşırcı bir kadının oğlu olan başka bir genç de çeşitli okullarda eğitim görerek İki üniversitede birden bitirerek ekonomi ve politika profesörü oldu. Haftada 3 gün Moskova Üniversitesi'nde ve 3 günde Petrograd Üniversitesi'nde dersler veriyordu. Bu zat, Rusya'nın teknoloji ve sanayinin ne şekilde ilerleyip gelişmesi gerektiğine dair gazete ve dergilerde birçok aydınlatıcı yazılar yazdı. 1905 devriminden sonra devlet bakanlığında müsteşarlık görevine seçilmişti. Bir süre sonra maliye bakanı olacağından bile söz ediliyordu. Fakat çamaşırcı kadının oğlunun her devirde olduğu gibi burada da arkasında duracak kimseler bulunmadığından bakanlığa kadar yükselmesine imkan verilmedi. Din adamı Vasilev. Profesör Raçinski'nin köy okulunda Alexander Vasilev isminde dikkatleri çeken bir öğrencisi daha vardı. Öğretmeni bu çocuğu çok severdi. Devamlı şekilde düşünceli, ciddi ve çok defa oruçlu olan Şaşa yani Vasilev çok dindar bir çocuktu. Dört inceli de ezberlemişti. Bu çocuk bir din adamı olmak arzusunu taşıyordu. Şaşa Racinski'nin ilahiyat fakültesine yerleştirdiği öğrencilerin üçüncüsüydü. Vasilev de ilahiyat okulunu bitirdikten sonra köyünde görev yapmak istemişti. Bu çocuğun sınavında bir piskopos bile hazır bulunmuştu. Köylü çocuğunun verdiği başarılı cevapları dinleyen başpapaz, "Sen ilahiyat fakültesine gitmelisin." dedi. Sendeki yeteneği bulup çıkaran öğretmen gayet yüksek bir eğitim sahibidir. Bu öğretmenin gibi de sen de Yüksek öğrenim ve eğitim görmelisin. Ondan sonra da gönlünün arzu ettiği ve Allah'ın kısmet ettiği bir yere gidersin. Ben geldiğim yere köylülerimin arasına gitmek ve orada çalışmak istiyorum diye cevap verdi Vasilev. Piskopos ise git ama önce kendi duygularını geliştir ondan sonra git. Din adamı ve din görevlisi olmak çok nazik ve incelik isteyen bir iştir. Öyle yarım yamalak bir eğitimle bu iş yapılamaz. Ben senin büyüğünüm. Bu sıfatla seni ilahiyat fakültesine gönderiyorum. Bunda amacım sana büyük bir memurluk makamı kazandırmak ve toplumda yüksek bir yer sağlamak değildir. Ben yalnız sana daha çok lazım olan bilgileri kazanman için seni oraya gönderiyorum. dedi. Vasilev Petrograd'daki ilahiyat fakültesine girdi. Fakültenin daha birinci yılına devam ederken Petrograd civarındaki halkın yaşadığı mahallelere dolaşır, fabrika işçilerinin toplandıkları yerlere gider, orada yüzlerce işçiyle görüşür ve halka seslenen konferanslar verirdi. Vasilev'in anlatım ve ifade şekli. Sade olmakla beraber çok açık ve çok canlıydı. Halk ile konuşurken heyecana gelir, gözleri parlardı. Sohbetleri çağlayan bir ırmak gibi ruhları okşar, kederli kalplere ümit ve teselli serperdi. Petrograf'ın çeşitli semtlerinde yaşayan işçi tabakası her pazar günü Vasilev'i kendi mahallelerine davet etmeye başlamışlardı. Bu bakımdan Vasilev kutsal günlerde çoğunlukla birkaç yerde birden konferans vermek zorunda kalıyordu. Vasilev eğitimini tamamlamaya tam bir yıl varken fakülteyi bıraktı. Bunun nedenini soranlara şu cevabı veriyordu. Ben fakülteyi bitirmek ve sonunda bir diploma sahibi olmak istemiyorum. Fakülte zaten öğrencinin ruhuna fazla bir şey kazandırmıyor. Ömrümün 3 yılını burada geçirdikten sonra anladım ki ilahiyat denilen bilim, ruhsuz bir takım kuru sözlerden ibarettir. Bunu öğrenmek isteyen öğrenciye skolastik bilgilerden başka bir şey veremiyor. Vasilev şimdi... Gene köy papazı olmak sevdasına düşmüştü. Fakat bu sırada da Petrograd halkı yakasına yapışmış, kendisini bir türlü bırakmak istemiyordu. Bu haberi duyan fabrika işçileri aralarından heyetler seçerek Vasilev'e gönderiyorlar. Ne olur buradan gitmeyiniz diye yalvarıyorlardı. Vasilev sonunda Pop Alexander ünvanını alarak Petrograd'ın kenar mahallelerinde bulunan küçük bir kilisenin papazlığını kabul etti. Tatevolu rahibin sohbetlerine Fabrika işçileriyle birlikte mühendisler de devam etmeye başladılar. Hatta Çarın Sarayı'na mensup bazı aristokratlar da sohbetlerine gelmeye başlamışlardı. Bu aristokratlar arasında prensesler, kontesler ve bakanlar da bulunuyordu. Bunlar Vasilev'in sohbetleri hakkında şöyle diyorlardı. İnsan sizin sohbet ve konferanslarınızı dinlerken temiz bir dağ havasını tenefüs ediyor gibi oluyor. Vasile sohbetlerinden birinde kendisini heyecanla dinleyen topluluğa şunları söylüyordu. Hayatın bitmek bilmez binbir işlerinin arasında sahip olmamız gereken gerçek düşünceleri kaybediyoruz. Hiç durmaksızın en iyi yemek ve içecekleri, en rahat oturacak ve yatacak yerleri hazırlamayı düşünüyoruz. Hepimiz budalaca giyinip süslenmeye ve değerli vaktimizi zevk ve eğlence içinde geçirmeye çalışıyoruz. Memleketimizde artık maneviyatla uğraşan neredeyse hiç kimse kalmamış gibidir. Yarınlarımızı düşünen idealist insanlar kayboldu. Herkesin aklında yalnız bir şey var o da nerede ve nasıl daha fazla kazanç sağlayabileceğini düşünmekten ibarettir. Herkes zevk ve sofaya dalmış bir haldedir. Şimdi insanlar bir yangın anında felaket zedelere yardım etmek yerine yağmacılık yapıp mal kaçıran soygunculara benziyorlar. Kocaman Rus ülkesi ise eski ve ahşap bir bina gibi günden güne sallanmaya ve çökmeye başlıyor. Fakat insanı en çok üzen nokta şudur ki bu manzara karşısında hiç kimsenin kalbi sızlamıyor. Büyük bir felakete ve çöküşe doğru hızla giden ülkemizi kurtarmak için hiç kimse ciddi bir ciddiyette bulunmuyor. Rusya'nın o zamanki hali gerçekten çok kötüydü. Prensler ve önde gelen idareciler Vasile Pin yanına gelip vatan topraklarının, ülke kaynaklarının, yeraltı zenginliklerinin nasıl yağma ve talan edildiğini, ormanlarının ve arazilerinin ise yabancılara nasıl peşkeş çekilip nasıl satıldığını anlatırlardı. Bu sözleri dinleyen Vasile Pin yani Pop Alexander'ın Öfke ve hiddetten tüyleri ürperir, aman ya Rabbi, bu duruma karşı ne yapmalı diyerek elleriyle başını döverdi. Gözlerini açmak lazımdı ama kimin ve nasıl? Alexander çocuklara ahlak ve din dersi vermek üzere zengin ailelerin evlerine davet edildiği zaman bunu severek kabul ediyordu. Artık kendisi Rusya'nın seçkin aileleri arasında aranan ve sorulan biri olmuştu. Çocuklarla sohbet etmek için bir prensin veya bir kontun evine davet edilmediği tek bir gün yoktu. Pop Alexander da bu durumdan memnun oluyordu. Çünkü cahil kalmış ve unutulmuş olan milyonlarca halkın içinden çıkıp yetişmiş bir insan ve onların bir elçisi olmak sıfatıyla bu yüksek mevkilerde konuşmalarının bir etki yapabileceğini ümit ediyordu. Her fırsatı değerlendirerek toplumun ihtiyaçlarından, dertlerinden ve korkunç bilgisizliklerinden yakınırlardı. Halkın daha rahat çalışabilmesi için onlara hürriyet verilmesi ve işçilerin dayanılması mümkün olmayan çalışma ve Yaşama şartlarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğinden bahsederdi. Halk topluluğu devletin temelidir derdi. Eğer temel çürükse devlet binası da zayıf demektir. Tatevolu din adamı millet bu halden memnun değildir. İçin için kaynıyor sözleriyle kontları, prensleri ve diğer büyük memurları ikaz etmeye çalışıyordu. Milyonlarca halkın yürekleri öfke ve kin ile doludur. Bir gün milletin sabrı tükenebilir. İnsanların kalbinde biriken öfke ve intikam duyguları taştığında suların taştığı gibi birdenbire patlar. Kendisini kuşatan bütün engelleri devirir. O zaman korkunç bir felaket olacaktır. Cahil olan halk bu durumlarda öyle taşkınlıklar ve vahşetler yapar ki bu yaptığına sonra kendisi de pişman olur. Ama o zaman iş işten geçmiş olur. Pop Alexander'ın bu konuşmaları kontların ve prenslerin pek hoşuna gitmezdi. Bunları dinlemek istemezler. Yahut belli belirsiz bir gülümsemeyle karşılık verirlerdi. Siz idealistsiniz, fazla abartıyorsunuz. Hem halkın gerçekten ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Her millete halk tabakası cahildir, vahşidir. Onlar parmaklık gerisinde ve kafesler içinde tutulmalıdır. Halkın yaşayışını düzeltmeye çalışmak ve bunu düşünmek boşuna bir gayrettir. Çünkü halkın durumu düzeldikçe halk daha da bozulur. Onlar yoksulluk ve mahrumiyetlere katlanmaya alışmıştır. Yalnız ihtiyaçlar kendilerini zorladığı zaman çalışırlar. İhtiyacı kalmazsa ahlakı bozulur, içki içmeye, kumar oynamaya ve başıboş gezmeye başlarlar. Vasilev bu tür sözleri hemen her yerde o kadar çok kişiden duymaktaydı ki ümidinin iyice zedelendiği bir gün hanımına şöyle dedi. Bu adamların hepsi sanki taştan birer duvar. Ne söylersem etki etmiyor. Kafaları sersem, kalpleri ise merhametsiz. Hepsi de gururlu mu gururlu? Ancak bir gün gelecek ve bu halkı isyan ettirecekler. O zaman hem kendilerini hem de bütün Rusya'yı mahvedecekler. Büyük bir felakete sürükleyecekler. Zaman onu ne kadar da haklı çıkardı. Çarlık Rusyasının Yıkılması Çar, 2. Nikola'nın oğlu ve Rusya tahtının veli hattı, 7 yaşını bitirmişti. İlk defa oruç tutacağından gereken dini töreni yapmak üzere Vasilev saraya davet edilmişti. Vasilev, veli ile sohbet ederken Çar ve Çariçe'de yanlarında bulunuyordu. Vasilev'in sözleri çok hoşlarına gittiğinden Vasilev'ten kendileri için özel ders ve sohbetler yapmasını istemişlerdi. İşte Raçinski'nin öğrencisi ve Tatevo köylüsünün oğlu şimdi Çar Nikola'nın manevi önderi olmuştu. Gerçi bu önderlik ve öğretmenlik sadece bir sözden ibaret kaldı. Vasilev, kontlara ve prenslere söylediği gibi Çar'a da halkının yoksulluk ve acılarından söz etmeye başlayınca Çar kızarak ve öfkeyle koltuğundan kalkarak bir daha bu gazeteci gevezeliklerini benim huzurumda tekrar etmeyiniz demişti. Halkımın neye ihtiyacı olduğunu ben kendim çok daha iyi bilirim. Zamanı gelince ben halka gerekli olan şeyleri vereceğim. Fakat bunun henüz zamanı gelmemiştir. Bu sözleri söyledikten sonra Çar arkasını dönerek Vasilefe selam bile vermeden salondan çıkıp gitmişti. O gün kralın yardımcılarından biri yanına yaklaşıp güya hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi Çar'ımız bugün bir şeyden canı sıkılmış gibi görünüyorlar. Yoksa birisi memleketin nasıl idare edileceğine dair kendisine akıl vermek kahramanlığında mı bulundu? Akıl ve nasihat verecekler hem de kime? Ne kadar da gülünç. Efendim bunlar çok saf dil insanlardır. Kendilerini Allah'ın kutsadığı bir zattan daha akıl zannediyorlar. Çar böyle nasihatlar dinlemekten hiç hoşlanmaz diye söyleniyordu. Vasilev burada hakkın ve adaletin sesinin sağır duvarlara çarptığını anladı. Bundan sonra bir köşeye çekilerek ibadetle meşgul olmaya başladı. Bu durum ve şartlar altında bulunan Rusya'nın feci sonu kaçınılmazdı artık. Çok geçmeden 1917 ayaklanması oldu. Çağır tahtından indirildi. Ardından tahta geçen Krenski ise gerek akıl ve gerek ruh ihtibariyle yetersiz biriydi. Ve gülünç bir şekilde büyük Napolyon rolünü oynamaya kalkıştı. O da başarısız bir aktör olarak çok çabuk iktidar sahnesinden çekilip gitti. Rusya'nın idaresi ihtilalcilerin eline geçti. Her tarafta takipler ve sorgular başladı. Meşhur bakteriyolog Zabolotny küçük bir tren istasyonunda sorgusuz sualsiz öldürüldü. Pop Alexander Vasilev bu karışıklıklar sırasında büyük üzüntüler ve yıkımlar yaşadı. Profesör Raçinski bu kötü günleri hiç görmedi. Çünkü bütün bunlar olup bitmeden önce dünyadan ayrılmıştı. Ardında geride kalanlara uzun yıllar örneklik edecek ve dersler çıkartılacak dop dolu bir ömür bırakarak. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz Kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.